Halk takvimi. Hazırlayan ve sunan Kansu Şarman. Merhaba. Açık Dergi programında Halk Takvimi bölümünü dinliyorsunuz. Bugün 11 Mart. E, Anadolu Halk Takviminde ismini en çok duyduğumuz dönemlerden birinin başındayız. Yani Kocakarı Soğuklarının diğer ismiyle Berdel Acuz. Arapça kökenli bir kelime olan Ber, soğuk. Acuz ise yaşlı kadın anlamına geliyor. Ancak aslında yine Arapçada soğuk günlerin sonu anlamını taşıyan Berde Eyyamül Acuz deyimi Türkiye Türkçesine Berdel Acuz olarak yerleşmiş ve anlamından koparak Koca Karı Soğuğu ismiyle kabul edilmiş. Ergün Veren'in Anadolu Halk Takvimi kitabına göre Koca Karı fırtınasıyla başlayan bu dönem 7 gün sürer ve her günün özel adları vardır. Sın, Sinnaber, Vabır, Amir, Mutemir, Muallel, Matfi, Yülcemer. Bir efsaneye göre Tanrı isyan eden at kavmini helak etmek için soğuk bir rüzgar çıkarmış. 8 gün süren bu soğuklarda at kavmi yok olmuş. Yalnız bir yaşlı kadın ...bir mabet kulesine saklanarak ölümden kurtulmuş. Başka bir efsaneye göre de... ...vaktiyle bir koca karının yedi keçisi... ...bu soğuklarda ölmüştü. Ancak bu döneme ilişkin... ...yaşlı kadın anlatısı bunlardan ibaret değil. Romalı şair... ...Ovidius'un Fasti... ...Roma Taklümü* ve Festivaller adlı eserinde de... ...Berdelacüz ile aynı döneme denk gelen... ...bir mitolojik hikayeye ilişkin... ...bilgiler veriliyor. Buna göre... ...Anna Perenna... Antik Roma'da ihtiyar bir kadın olarak tasvir edilen ve 14 Mart'ta da adına festival düzenlenen bir tanrıca. Ovidius'a göre Anna Perenna, Bovil'de doğan ve Kapitol Tepesi'nin etrafında yaşayan, yoksullara sabahları ekmek pişirip dağıtan ve elleri titreyen ihtiyar bir kadındır. Bu davranışından dolayı Romalılar onu tanrısal kıldılar. Anadolu halk takvimindeki Berdelaciz ile Roma takviminin anlatıları böyle. Ancak hangi kökene dayanırsa dayansın, Baharın başlangıcında havanın bu belirsiz günleri geldiğinde Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır veya samanın varsa Mart'a koy yoksa koca öküzün derisini Art'a koy gibi atasözlerini söyleten soğukları ve fırtınalı günleri getirir. Ayın 12'sinde Hüsum ya da Hüsum fırtınası eser. Ancak bu isimlerin sonundaki harflere göre havanın vaziyeti değişir. Eğer Hüsüm ise yani Mart'ın M'si ile bitiyorsa Hüsum hasımlar yani düşman demek olur. Tam da koca karı soğuklarına denk biçimde hava sert olur. Eğer Hüsün ise, yani Nisan'ın neysiyle bitiyorsa, Hüsun güzel huylu demektir ve hava da daha yumuşak ve mülayim olur deniliyor. Usta yazar Ahmet Rasim, 1890'larda yayınlanan Malumat Mecmuası'nda kaleme aldığı şehir mektuplarının birinde, Berdal başlığıyla koca karı soğukları için şunları yazıyor. Aman ne koca karıymış bu! O ne surat, o ne ekşimiş çehre! O ne cana yakın burudet. Bizim kömürcü bile insafa geldi. Tımmıyor ama gocuğun yakalarını çekmiş oturuyor, etrafı dinliyor. Mayıs'ın birinde bile kar yağdığını rivayet edenlere veresiye kömür verecek derecede seviniyor. Kurt dumanlı havayı sever derler. Sıcacık oda, perdeler inik, tatlı bir sohbet bu havaya mahsus, eğlencelerdendir. Bu havada işe güce gidilir mi? Tüy desen donacak. Aman Allah sen fukaraya sabır ver. Sermet Muhtar Alus da Üstad Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'ndeki geniş Berdal Cüz maddesindeki notlarında şunları söylüyor Berdal için. Berdal sonra Sitte'yi Sevir gelir. Sevir, Arapça'da öküz manasındadır. Fıkra meşhurdur. Berdal sonuna bir gün kala şair Külhani Haşmet de Fitnat Hanım'a rastlar. Peşine takılıp laf atar. Şu koca karı soğuğundan illallah der. Fitnat Hanım Söz altında kalır mı? Hemen dönüp, o yarın çıkıyor da ama ardından gelen koca öküzü ne yapalım cevabını verir. Berdal son günü bu haftanın sonlarına denk gelir. 15-17 Mart tarihlerinde kırlangıç ve ebabil kuşlarının sıcak ülkelerden gelme zamanıdır. Ağustos ayı sonuna kadar kalırlar. Deniz Gezgin'in doğa defterinde bu dönem şöyle anlatılıyor. Kırlangıçların her yıl eski yuvalarına dönme alışkanlıkları vardır. Yuvalarını çamurdan yapar, çanak şeklindeki tavan köşelerine yapıştırırlar. İnsana yakın yuva kurabilen kuşlardır kırlangıçlar. Çatal kuyruk, yel kuşu, kecele, şıplık gibi isimleri de vardır. Kırlangıç halk kültüründe yağmurun habercisi olarak da biliniyor. Örneğin Adana'nın Pozantı ilçesi çevresinde kara tavuklar ve serçeler yere yayılarak öterler, kırlangıç kuşları da uçuşursa yağmur yağacağına işaret olur diye inanılıyor. Gelecek program Nevruz Haftası. Pek çok kültürde Bahar'ın gelişinin kutlandığı, eski takvimlerde yılın başlangıcına denk gelen Nevruz yeni gün anlamına geliyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada birbirinden farklı ritüellerle, gelenekleşmiş törenlerle kutlanan Nevruz'u haftaya daha uzun konuşacağız. Bu hafta da programı Ermeni halk şarkısı Zepur Gitar Nam'la kapatıyoruz. Şarkıyı Radyo Mojas grubundan dinleyeceğiz. Haftaya yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın. Arda morla yeski Oh, sure. I